Bu iftirayı işittiğiniz zaman iman eden erkek ve kadınlar kendi din kardeşleri hakkında iyi zan besleyip de bu apaçık bir iftiradır deselerdi ya.